Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd Allame el-Albani'nin nesr-i ravî tevsikte kaidesi Şeyh El-Elbani Rahimullah'a gelince, Mestur-Ravi meselesinde Ahmet Şakir'in metoduna benzer bir yol izlemiştir. Şeyh Elban Rahimullah gelince, mesdur Rahim meselesinde Ahmet Şakir'in metoduna benzer bir yol izlemiştir. Lakin Şeyhin nazarında küçük bir farklılık vardır. Yani Elbaninin nazarında küçük bir farklılık vardır. Zira El-Albani -El rahimehullah İbn Hibban'ın sikatında zikrettiği ve başka kimsenin tevsik etmediği ravinin rivayetiyle İbn Banu'nun sıkatında zikrettiği ve başka kimsenin tevsik etmediği ravinin rivayetiyle, rivayetiyle delil getirmek için iki şart zikretmiştir. 1. Bu raviden, sikalardan bir cemaatin rivayette bulunmuş olması. 2. Münker rivayette bulunmaması. İki münker rivayette bulunmaması dedik. Temamül minne mukaddimesinde sayfa 25 şöyle demiştir. Sayfa 125 mı hocam? 25. Şöyle demiştir. İbni Hibba'nın tevzik edip kendisinden sikalardan bir topluluğun rivayet ettiği kendisinden sikalardan bir topluluğun rivayet ettiği ve münker rivayet getirmemiş olan ravi Saduk'tur. Onunla hüccet getirilir. İbn-i İba'nı tefsir edip kendisinden Sikalar'dan bir toplumun rivayet ettiği ve münker rivayet getirmemiş olan ravi Saduk'tur. Onunla hüccet getirilir. Tırnağı kapayın. Daha önce Sika kimsenin Meçhulü'l-Ayn ravi'den rivayetinin nasıl bir fayda vereceği açıklanmıştı. Daha önce Sika kimsenin Meçhulül Ayn Raviden rivayetinin nasıl bir fayda vereceği açıklanmıştı. Ancak Sika'nın Mesṭur Raviden rivayeti onu Saduk mertebesine asla çıkarmaz. ancak Sika'nın Mes'ud Raviden rivayeti onu saduk mertebesine asla çıkarmaz. Fakat bu raviden rivayet eden Sika, fakat bu raviden rivayet eden Sika, cerh ve tadili bilen Ve sikalardan başkasından rivayet etmeyen bir kimse ise o hariçtir. El Albani ise bunu şart koşmamış, mutlak olarak sikaların rivayet etmesini zikretmiştir. verban ise bunu şart koşmamış. Mutlak olarak sıkaların rivayet etmesini zikretmiştir. İkinci şart ise nekaretin ortadan kalkması içindir. Yani münkerliğin. Nekaretin ortadan kalkması içindir. Şayet Mesdur Ravi'nin rivayet ettiği metin başka bir yoldan biliniyorsa münker değil demektir. Şayet Mesdur Ravi'nin rivayet ettiği metin. Başka bir yoldan biliniyorsa münker değil demektir. Ama mestur Ravi ama mestur Ravi rivayetinde tek kalmışsa ve mutabi'i yoksa o rivayet münker olabilir. Ve mutabi'i yoksa mestur ravi rivayetinde tek kalmışsa ve mutabi'i yoksa o rivayet münker olabilir. İbni Hacer en nüzhede sayfa 107 şöyle demiştir. En nüzhe sayfa 107 şöyle demiştir. Bir topluluk mestur mesturun rivayetini kayıtsız olarak kabul etti. Cumhur ise reddetti. Bir topluluk mesturun rivayetini kayıtsız olarak kabul etti. Cumhur yani çoğunlukse reddetti. Tahkik şudur. Yani bu meselelerin aslı şudur. Mestur ravinin ve benzerlerinin muhtemel rivayeti, muhtemel rivayet derken zayıflığı hafif olan rivayet kastediliyor. Mestur ravinin ve benzerlerinin muhtemel rivayeti mutlak olarak reddedilmez ve kabul de edilmez. Mestur ravinin ve benzerlerinin muhtemel rivayeti, mutlak olarak reddedilmez ve kabul de edilmez. Bilakis şöyle denir. Onun durumu ortaya çıkana kadar sükut edilir. İmamul Haramayn de bu şekilde söylemiştir. Harameyn de bu şekilde söylemiştir. Benzerini i̇bn Sala Salah müfesser olmayan bir cerh ile cerh edilen ravi hakkında söylemiştir. Benzerini i̇bn Sala Salah müfesser olmayan bir cerh ile cerh edilen ravi hakkında söylemiştir. Müfesser olmayan cerh yani gerekçesi açıklanmamış cerh demek. feser olmayan bir cerh ile cerh edilen ravi hakkında söylemiştir. Gerekçesi açıklamayan şerh. Cerh. Yani eleştiri. Hı. Örnek. Ebu Nuaym El-Hilye'de 5 bölü 243 İsmail bin Ayyash tire Safvan bin Amr İsmail bin Ayyash tire Safvan bin Amr tire Yezid bin Meysera tire Ebu Terda radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyor. İsmail bin Ayyash tire Safvan bin Amr tire Yezid bin Meysera Ebu Derda radiyallahu anh yoluyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Yezid bin Meysera bin Halbesi İbn Bihatim Yezid bin Meysara bin Halbesi İbn Bihatim El-Cerh ve Ta'dil adlı eserinde 2/288 İbn Bihatim El-Cerh ve Ta'dil'de 2/288 Cerh ve Ta'dil belirtmeksizin zikreder. 2 bölü 288 Cerh ve tadil belirtmeden zikreder. i̇bn Hibban ise Es-Sikad'da 7 bölü 627 zikretmiştir. O meçhulü haldir. İbn-i es 7 bölü 627 zikretmiştir. O meçhulül haldir. 7/627. O meçhulül haldir. Bu hadiste Yezid bin meyseraya e mutabaat mevcuttur. Mutabaat <gülüyor> mevcuttur. Ahmet, 6 bölü 446 ve 448'de. Ahmet, 6 bölü 446 ve 448. Ebu Davud, 4799. 4799. Ve İbn Hibban, 1920. 20 şube-el Kasım bin Ebi Bezze- şube-el Kasım bin Ebi Bezze- ata el Keyherani- ata el Keyherani Keyherani- Umut Derda- Ebu Derda radıyallahu anh'a şöyle rivayet etmiştir. İsnadı sahihtir. Ata El Kayharani İbn Nafid'dir. Yani Ata bin Nafid'dir. Ata El Kayharani İbn Nafid'dir ve sikalardandır. Bu rivayet Yezid bin Meysara'nın Rivayetinde sikalara muafakat ettiğini, bu rivayet Yazid bin Maysara'nın rivayetinde sikalara muafakat ettiğini ve rivayetteki zaptını gösterir. Şimdi bir başlık daha atalım. Nestur, Nestur'un rivayeti ile delil getirmenin diğer bir şekli. ile delil getirmenin diğer bir şekli. Yine alt başlık. Sahih hainde hüccet getirilen mestur sika sayılır. Sahih hainde hüccet getirilen mestur sika sayılır. Sahih hainde kendisiyle hüccet getirilen ve haklarında cer ve tadil varidi olmamış bulunan Meçhul ravilerin meçhullükleri kalkar. Sayıhan'da kendisiyle hüccet getirilen ve haklarında cerh ve tadil varide olmamış bulunan Meçhul ravilerin meçhullükleri kalkar. Sahihayn'da kendileriyle hüccet getirilenlerden, Sıdk, adalet, salah ve imamlıkta meşhur olmuş kimselerin rivayetlerini, Sıdk, adalet, salah ve imamlıkta meşhur olmuş kimselerin rivayetlerini zaptlarına dair delil gelmemiş olsa da imamlar tashih etmişlerdir. Yani sahih saymışlardır. Zaptlarına dair delil gelmemiş olsa da imamlar tashih etmişlerdir. <gülüyor> tasih etmişlerdir örnek Talg bin Muaviye en-Nehai'nin rivayetiyle Talg bin Muaviye en-Nehai'nin rivayetiyle Müslim sayhinde hüccet getirmiştir İmam Müslim'den önce hiç kimse onun cerh ve tadiline dair bir şey söylememiştir. İmam Müslim'den önce hiç kimse onun cerh ve tadiline dair bir şey söylememiştir. Yalnız İbn İbban sikatında zikretmiştir. Hafız et de yani İbn-i Hacer, et büyük tabiidir, muhadramdır, makbuldür demiştir. Büyük tabiidir, muhadramdır, makbuldür demiştir. Muhadram neydi? Muhadram geçmedi Muhadra hem cahiliye dönemine hem asr-ı saadete yetişip de sahabe olamayan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yaşamış olan ölçmemiş olan. Evet. Cahiliye dönemine de yetişmiş yalnız. Yani nübüvvetten öncesine de yetişmiş. O yaşadığı yani. Evet. Ama sahabeyle karşılaşmış. Müslümin ondan rivayette bulunması onun durumunu takviye eder ve sika oluşuna delildir. Müslüm'ün ondan rivayette bulunması onun durumunu takviye eder ve sıkavuluşuna delildir. Bir başlık ile bitirelim bugün de. Adalet ve güvenilirliğiyle meşhur olan imamların hali sorgulanmaz. Adalet ve güvenilirliğiyle meşhur olan imamların hali sorgulanmaz. Buradan bir sonraki derste inşallah devam ederiz. Evet. Yukarıda ne dedik? Elbani Rahimullah'ın e, mestur raviyle hüccet getirme konusunda zikrettiği şartlardan birincisine itiraz ettik. Yani sikalardan bir cemaat meşhur bir raviden rivayette bulununca on rivayetini Elbani yani mestur bir ravide olsa demek ki sahih veya hasen saymakla Hata etmekte. Bu sebeple Elbani'nin sayı saydığı hadislerde bu mestur ravilere dikkat etmek lazım. Mesela e, bu rivayetlerden birisi şu. Secdeden kalkarken elleri hamur gibi yumruk yapma. Bunu meçhul bir ravi rivayet ediyor. Fakat bu meçhul râviden, yani mestur, hali mestur olan bu râviden çok sayıda sikaların rivayet etmiş olduğunu delil getiriyor. Yani sayıhasında da bu şekilde delil getiriyor. Yani bir sürü sika bundan rivayet etmiş diyor. Dolayısıyla diyor, bu mestur ravini işte İbn-i İbban'da sikatında zikrettiğinden sika sayılması gerekir gibi bir kayda söylüyor. Bu kayda hadis imamlarının genelinin kaydesine aykırı. Çünkü daha önce işledik zaten. Meçhul bir raviden, meçhulü hal olan bir raviden, sika kimsenin rivayette bulunması onu saduk mertebesine çıkarmaz. Burada saduk olduğuna hükmettiği için bu tür ravilerin hadisine hasen diyor. Bu yüzden Şeyh Mukbil İbrahimullah Elbani'ye itiraz ederek burada meçhul ravi vardır ve bu hadis zayıftır diyor. Yani secdeden kalkarken elleri yumruk şeklinde yapmak. Ee, burada Şeyh Mukbil haklı. Yani usule göre hadis usulüne göre Şeyh Mukbil haklı. Elbani'nin bu türden hasen saydığı rivayetlere ise Dikkat etmek lazım. Yani bunlar aslında zayıf olan rivayetler. Fakat itiraz ederken şunu da söyledik. Eğer sadece sikalardan rivayet etmekle bilinen mesela Şube bin Haccaç gibi bazı böyle sikalardan rivayet etmekle bilinen kimseler var Ali bin Medini gibi. Eğer bunlar bizim haline ulaşamadığımız, cehbet halini bilmediğimiz kimselerden rivayette bulunursa o hüccettir. Yani o sahihtir, o bir tevsiktir. Evet. Yani ona göre sika, ya cerh ve tadil imam aynı zamanda. Dolayısıyla onu sika olarak değerlendirmesi hüccettir. Yine ikinci madde olarak şeyi işledik, Buhari ve Müslim'in hucet getirdikleri. Yani biz mesela Buhari veya Müslim bir bulmuş. Mesela talk, Talg bin Muaviye, burada örnek verdiğimiz, Talg bin Muaviye. Biz ulaşamıyoruz. Sadece İbn Hibban Sıkat'ta zikretmiş. Fakat buna başka ka diye yok. Cerh ve dair eleştiren bir şey birisi de yok. Fakat Müslim bununla hüccet getirmiş. Yani çünkü Müslimin şartı sadece sıkalardan rivayette bulunmak, sahih hadis rivayet etmek. Müslim sahihinde bundan böyle bir rivayet zikretmesine göre Müslimin indiğinde bunun sıhhal dair bilgi var demektir. Ha bize ulaşmamıştır. Fakat Müslim bu konuda şahitliğine itibar edilen birisi. Yine Buhari de böyle. Fakat yine kitaplarına sahih hadis e, almayı şart koşmuş diğer müelliflere gelince onlara sahihan gibi muamele etmiyoruz. Sebebi şu. Buhari ve Müslim'in şartlarıyla onların şartları bir değil. Mesela İbn İbban e, sadece kendisinin sıhha gördüğü kimselerin hadislerini sahihinde almıştır. Ama diğer muhaddislere göre işte İbn-i İbban'da pek çok zayıf hadisler tespit edilmiştir. Yine hakim, müstedrek'in de Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre hadisler zikredeceğini vaat etmiş. Fakat kitabında uydurma hadis bile vardır. Mesela Zehebi, Telhisül Müstedrek adında bir eser yazarak e, teker teker rivayetleri ele almış. Zehebi'nin de gözden kaçırdığı şeyler var. Fakat e, Zehebi bunları kısımlandırmış. Bir kısmı hakimin dediği gibi Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir bunların. Bir kısmı Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre değildir ama sahihtir. Bir kısmı ne Bukhar'ın ne Müslüm'ün şartına göredir. Bir kısmı sadece Bukhar'ın şartına göredir. Bir kısmı sadece Müslüm'ün şartına göredir. Bir kısmı e, ne sahih ne hasen, zayıftır. Bir kısmı da uydurma. Yani bunları e, bu şekilde Zehebi ayırmıştır. Daha sonra değişik muhakkikler e, Zehebi'nin bazı hükümlerine de itiraz etmişler. Mesela hakim Bukhar ve Müslüm'ün şartına göredir demiş. Zehebi sükut etmiş. Yani nevi onaylamış. Veya şartına göre doğru demiş. Onaylamış. Sonraki araştırmacılardan bazıları Zehebi de hata etmiştir buradan falanca e, Bukhar ve Müslüm'ün hüccet getirmediği birisidir diyerek e, Zehebi'nin gözden kaçırdığı yeri de tespit etmişler. Yani demek istediğim e, Bukhari ve Müslümanın şartları gibi diğerleri işi sıkı tutmamış. Diyarul Mahdi'sinin el Mukdaresi bu şekilde ee, Ebu Avane Ebu Awane'yi biraz istina etmek lazım. Ebu Avane, Müslümanın şartlarına göre hadisleri toplamıştır. Yine Ebu Nay Müslidül Mustaqreç, Ala Sahih Müslim diye Müslüman şartlarına göre bir eser toplamış. Sadece Müslüman şartına göre Sahih hadisleri derlemiştir. Bunlar problem değil çünkü e, bu kitaplarda sadece Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerin farklı becerileri ufak tefek siyadelerle bunlar var. Ama asıl itibariyle şartlar Buhari ve Müslüm'ün şartları, sıhhat şartları konusunda. Bu yüzden Buhari ve müslim sahihlerinde bizim mestur olarak bildiğimiz bir ravi e, hüccet getiriyorlarsa, onun rivayetine sahih diyorlarsa onların indiğinde o ravinin olduğuna dair bir ilim var demektir. Tek başına mı? Her ikisinde hocam? Ve tek başlarına. Mesela Talh, e, Talh bin Muaviye'de sadece Müslimin kuvvet getirmesini zikrettik. Birer başlarına da e, delil olurlar. Şimdi bunlar e, sükût etti yani Buhar ve Müslüm şey getirdi ama cerh olan var mı o şekilde hiç? Yani onlar e, şey sahih aynlarına aldılar da Var. Buhar ve Müslim'in mesela Buhari'nin sıka dediği halde başkalarının cerh ettiği mesela, ona var. O diyor. Var. Biz burada hali bilinmeyen yani mesturlardan. Yani mesturlardan bahsediyoruz. Mesela şu da hüccet kabul edilmez. İmam Şafi bunu çok yapıyor. Bana sıka birisi rivayet etti diyor. Bu İmam Şafi'ye göre sıka olabilir. İsmini açıklamıyor. İsmini açıklamadığı sürece İmam Şafi gibi bir imam dahi olsa böyle bir tepsi kabul edilmez. Ama bu halde... Buhar'da de olsa aynı. He, i̇smini vermezse yani. ismini vermezse bu kabul edilmez. Direkt, Ama direkt ismini duydum. vermesi lazım. Hmm. İmam Şafi'nin ismini vermediği, Sıka birisi dediği kimselere gelince ya Müslim bin Halide Zenci ya Müslim bin İbrahim gibi e, başkalarının dinde hatta yalanla bile itham edilmiş kimseler. Bu şekilde söylemesi direkt. Bu, bu zayıf. Bir zayıf bir durumuna şey direkt. Eğer Yok. Yani o o meçhul durumunda. Müphem bir rivayet, kopuk bir rivayet. Yani tedlis gibi bir nevi bu. Meçhul topluluktan rivayet de böyle. Mesela o e, Muaz bin Cebel rivayeti gibi. Haris bin Amş zaten zayıf kendisi. Bana e, Humuslu Muaz'ın asabından bir topluluk rivayet etti diyor. Kim bunlar? Meçhul. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ve esteğfiruke ve